Orduya Allah'ın özel lütfu. İran'ı açtığı seferde Sivas'a doğru yol almaktayken yaşlı bir çoban koştu. Ve sekiz yıla seksen yılı sığdıran padişah, Yavuz Sultan Selim Han'ın huzuruna gelip dedi. Sulağımıza hoş geldin sultanım. Görüyorum ki yorgunsun, açsın. Bu fakire misafir olursan gönül alırsın. Yavuz, ben tek başıma değilim çoban baba. Ardımda koca bir ordu var deyince çoban tevekkülle boynunu büktü ve Allah Teala kerimdir. Hele sen bir mola ver. Misafir kısmetiyle gelir dedi. Yavuz, bunda bir hikmet olsa gerektir deyip ordusuna mola emri verdi. Çadırlar kuruldu. Çoban sürüden dört koyun seçerek Yüzüp temizledi. Kazana koydu ve Sultanım, askerler eti yerken kemikleri kırmasınlar diye tembihte bulundu. Kazanlarda etler pişirildi. Gaziler davet edilip kemiklerin kırılmaması bir daha tembihlendi. Nöbet nöbet sofralara oturuldu. Bütün ordu doyuncaya kadar koyunlardan yemelerine rağmen bu dört koyunun etlerini bitiremediler. Sonra çoban kemikleri bir araya getirip dua etti. Askerler amin dediler. Koyunlar Allah'ın izniyle dirilip sürüye tekrar katıldılar. Yalnız biri topallıyordu. Olanlara herkes şaşırdı. Yavuz çobana bu niçin topallıyor diye sordu. Çoban ''Bir kemiği noksan olduğu için'' dedi. Yavuz Sultan Selim Han sakladığı aşık kemiğini çıkardı ve ''Baba, sizi denemek istemiştim. Kamil bir veli olduğunuz anlaşıldı. Kusurumuz affola. Bizi dualarından eksik etme'' diye rica etti. Çoban dedi. ''Allah Teala'nın yardımı senin üzerindedir. Alemlere rahmet olarak gönderilen... Sevgili ve şerefli Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem ve ashabı senin yanındadır. Merak etme, zafer senindir. Muzaffer olarak döneceksin.